Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı imtihan edilen kadın manasına olarak Mümtahine yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak Mümtahine şeklindedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin.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 Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur. Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir. Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever. Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.